Elhamdülillahi neslâ ima yasafiruhu ve nâuzu billahi meşhurul yabduselâ ve nisseyyâ fi amalilâ men yâhtihillâhu felâ mudillelâ ve mûn yâdil felâ hâdiyâ eşhâluen la ilâhe illallâhu ve hâdâhu ve şerike ve eşhâluen de muhammedan abduhu ve resûl-ü ammalâ Kovulmuş ve taşınmış Allah'a sınırız Esirgeyi bağışlayan Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla Her şey övgü ancak Allah'adır ancak onu ve yalnız ondan yardım ve mahfiret ederiz. Nefislerimizin şerrinden ve kötü amellerimizden Allah'a sınırız. Allah Azze ve Celle bize bir hayır yazmışsa, bütün insanlar, bütün cinler ve bütün melekut âlemi toplansa, Rabbimizin bize yazdığı hayrı engelemediği gibi Rabbimizin bize yazdığı şerriler gideremezler. Sayfalar dürülmüş, kalemlerde kurulmuştur. Rabbim bu sözlere gereği gibi iman etmemizi nasip et. Bizler önceki Selefimiz bu sözlere iman ettiğini kitaplara kıyamete kadar isimlerini yazdırmayla bizlere örnek oldular. Rabbim onları gereği gibi örnek alan, hayatına geçirmek için okuyan, dinleyen kullardan eylesin inşallah. Çünkü Asıl Köksal sahabeyi anlattıktan sonra diyor ki eğer siz sahabeler bahsederken onlar gibi olmak için okumadıysanız Yazıp o gözlere, yazıp o zamana. O yüzden Rabbim dinlerken, bizden önceki serifi örnek alırken, <gülüyor> Rabbim amel etme niyetiyle dinlemeyi nasip etsin. Harikler, inşallah sık sık işliyoruz ama yine önemine bine bu haftaki konu değil. İçimize geçebilir, sık sık tekrar ediliyor bu konu ama Harişe ne kadar <gülüyor> yapılan sohbetle amel edebildik bu sohbetler amel edilmesi içindir. Eğer amel edemediysek, işte bir daha da, bir daha da, bir daha da tekrarında fayda var. Çünkü Allah Selam buyuruyor ki, ne zaman deccal'dan konuşmak unutulur, o zaman deccal zuhur eder. Buradan yola çıkarak demek ki bir şeyin unutulmaması için Allah Resulü o meseleyi gündemde tutmayı tavsiye etmiş. Yani buradaki deccal konusu, ne zaman deccal'dan konuşma unutulursa o zaman çıkardan buradan, kasırdan, mutteviyat yani bir şeyi unutmak istemiyorsa, önemliyse onu ara ara, zaman zaman gündemde tutmamız gerekiyor kardeşlerim. Evet değil, zaman zaman derslerde örnek veriyoruz. Öyle bir giriş yaparak başlayalım. Lokman Aleyhisselam vaktiyle birisinin kölesi. Efendisine köleliğindeki hizmetinden ve sadakatinden bağlından dolayı Efendisi onu azat eder. On binlerce insan kapısından ilim alır. Bu, efendisi kendi zamanında daha kölelik bitmeden önce kendisine bir hayvan boğazlamasını, en önemli iki tane organını kesip getirmesini ister. Lokman Aleyhisselam, diliyle kalbini götürür. Bir zaman geçer, bu defa yine bir hayvan boğazlamasını ister. Bu defa en kötü iki tane organını getirmesini ister. Lokman Aleyhisselam bu defa yine diliyle kalbini götürür. Efendisi sorar, ''Ey Lokman, en kötü, iyi dedin, dil ile kalbini getirdin organlardan. En kötü dedin, dil ile kalbini getirdin. Buradaki hikmet nedir? Efendim ise bundan iyi, kötüyse bundan kötü yok. Kardeşler bakın, beşeriyete en hayruları gönderilen peygamberlerdir. İnsanları Allah'a davet et, dillerimi kullanmışlar. Biz daha ilahı ilah ederken, dilimizle bunu telaffuz ediyoruz. Çünkü ayet-i temelde Allah'a da buyurduğu gibi, bil ki diyor Allah'tan başka ilah yoktur. Hemen tam tersini küfre zikredelim. Rabbim bir mümine iman ettikten sonra bunu nasip etmesin. <gülüyor> kardeşlerim küfredenler de dilleriyle küfür ediyorlar. Çünkü ayet-i kerimede Allah Azze ve de buyurduğu gibi Dileyen deli ile iman etsin, dileyen de deli ile küfretsin. La takrafu fiddi, dilde zorlama yoktur buyuruyor. Dil kardeşlerim. Hayret çıvır açan peygamberler dilleri ve insanları bir an Allah'a davete çağırırken İblis ve onların taraftanları, yaverleri, firavunlar, memnunlar, karnılar kıyamata kadar gelecek bunun onların zürriyetleri ise yine dilleriyle bu yanan meşaleyi sürdürmek için gelmişler. Çünkü Peygamber Sosyalı'nın zamanında da bunu yapmışlardı. Tehlike çabında Allah'ın durunu söndürün diye. Herkes farklı bir metot uyguluyordu. Ama buradaki kastemiz konu karıştırdı. Dil. Bu dil bizlere bir emanet olarak verildi. Peki biz bu dili Allah'ın istediği şekilde geçen kullanabiliyor muyuz kardeşlerim? Bakınız dilin diyor müellik birçok afetleri vardır. Bunlar insanı bu dünya hayatında da, ahirette de rezil ve rüsvay perişan eder, peygamberler komşu bile yapabilir. Allah Resulullah sallallahu birçok hadislerde Müslümanlara dilin afetlerinden bahsetmiş, adında girişleri dediğim gibi, Allah Resul de sık sık ashab-ı kiramı uyarmıştır. Bir hadislerinde Peygamber sallallahu bakınız, bu rivayet Ebu Said el-Kudri'den er geliyor. İnsan İnsanoğlu sabaha diyor, vardığı zaman diyor, bütün huzurları dileğe vararak şöyle derler. Bizim hakkımızda Allah'tan kork. Kardeşler bütün nasihatlerin başı Allah'tan korksunuzdur. Çünkü biz ancak seninle kaibiz. Doğru olursa biz de doğru oluruz. Eğer yanlış olursan biz de yanlış oluruz kardeşler. Evet Allah ricaasıyla kendisinden için. Bakınız fetva isteyen birisine Ukbe mit amrdan rivayet geliyor bu. Bakın ne diyor Allah Diline hakim ol. Diline sahip ol buyuruyor. Yine için en önemli eserlerden bir tanesi de insanın karıştırıp diline hakim olmasıdır. Çünkü dil kullanıldığı sözlerle sahibini ya cennete götürür kardeşlerin ya da cehennemin tabidine kadar yuvarlattırır. Muaz bin Ceberden dedi ki, radıyallahu ben bir seferde Peygamber sallallahu yolculuk yaptım, yürüdüm. Ve o esnada Allah yakın bulundum. Peygamber sallallahu bana kendisine yaklaştırdı ve dedi ki, Kendin selametin için şuna sahip ol. Kardeşlerim insanı cehenneme sürükleyen en etkili dildir. Evet. Unutma ki insanı cehennemin dibine sokmaya vesile eden en etkili dil. Ki Allah Hesu'na insanları en çok cehenneme sürükleyen şey nedir diye sorulduğunda ağırız ve fecir buyurdu. Ki burada sohbet yapan kardeşlerimiz sık sık bunu tekrar ediyorlar. Allah Resulü buyuruyor ki iki şeyi bana garanti verin, sizlere cenneti garanti verin. Tabii Tabi ki bu tebhiden müvahid olduktan sonra farz amellerini yaptıktan sonra dil ve feciz <gülüyor> Belki bizim nazarımıza çok basit yerlerdir ama yapmış olduğumuz ve yapacağımız bütün amellerimizi tetikleyen ve etkileyen haricilerin değil. Zayı olmasına sebep olan veya çoğalmasına sebep olan haricilerin değil. Yine Muazzar'dan diyor ki, bir seferde Peygamber sellem ile berberdi. Yürümekteyken Efendimiz'e yakın bulundum. Dedim ki, ya Resulallah, biz konuşmaktayız. Ve bu konuşmadan dolayı da biz hesaba çekilecek miyiz? Efendimiz sallallahu annen senin hasretine yansın dedi. Ey muhas, insanları yüzü üstü ateşe götüren, dil değil de peki nedir? Evet. <gülüyor> Seher bin Sal'tan geliyor, Peygamber sallallahu kim bana iki çenesiyle iki bağıca arasında garanti verirse, Allah da hadis kardeşlerim, onun cenneti garanti veririm, buyuruyor. Allah her kimi, iki çenesi arasındaki, Şerli ve baca arasındaki şerrinden korursa şüphes bu cennete girer. Demek ki bu koruma da karışır. İnsanın kendi iradesiyle değil Allah'ın yardımıyladır. O yüzden Allah'a şahsı selam sabah olduğu zaman Ya Rabbi dilimin şerrinden sana sınırırım. Kulaklarımın şerrinden sana sınırı, Ağzalarımın şerrinden sana sınırım, sınırım. sınırım. Nesimin iblisin ve amellerinin şerrinden sana sınırım diye dua ederdi. Evet. Her kimi iki çene arasını Allah tarafı korumaya sınırmışsa ona cennete girmesine de kolaylık sanmıştır buyuruyor. Akıllı insan konuşmalarını hafife almayan kimsedir. Aldığına çıkan sözlerin amel olduğunu ve bir gün kendisinin hesaba çekileceğini unutmaz ve bunu ciddiye alır. Evet. Bakınız kardeşlerim, Süfyan bin Abdullah es sakafiden ben Resulallah sallallahu Ya Resulallah, benim için kendisinden en çok korkacağım şey nedir diye sordum diyor. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'e Resul-i işte budur dedi. Benim için kendisinden en çok korkacağım şey nedir ey Allah Resulü'ye sorduğumda da değildir dedi. Evet kardeşlerim, Unutulmamalıdır ki, dilin en çirkil afetlerden birisi de yalandır. Ve bu da dil ile gerçekleşiyor. Yalan insanı bu dünyada da ahirette de perişan eden en önemli ameldir. Abdullah bin Mesut'tan gelen bir vayda ise Efendimiz Unutmayın ki doğruluk diyor, kişi doğru söylüyor, söylüyor Allah katında sıddık yazılır, o doğru söylemeye devam ede eder diyor, cennete gider. Kişi de yalan söyle Allah katında faci, yalancı yazılır ve o yalan söylüyor, söylüyor da kardeşlerim cehennemin dibine gider. Bizim nazarımızda belki basit ama Allah indinde çok önemli, çok büyük kardeşlerim. Evet, münafıkın alemeti üçtür. Konuştuklarında yalan söylemesi, emanete hıyanet etmesi ve verdiği sözde durmaması. Konuşurken yalan söylemesi de kardeşlerim, dilin afetlerindendir. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, ben bu gece rüyanda iki adam gördüm. Bunlar iki melek idi. Bana geldiler ve dediler ki, hani şu alıp parçalanmakta olduğu, gördüğün kimse var ya, işte o çok yalan söyleyen bir kimseydi. O adam rüyada sürekli yalan söylerdi. Onun söylediği yalanlar ondan ayrıp taşanırdı. Her tarafa da yayılırdı. İşte o yalancı kıyamet gününe kadar bu şekilde azap görecek. Efendimiz esasen bu bana rüyalar gösterildi buyuruyor. O adamın diyor dünya hayatında sık sık konuşurken yalan söylüyormuş ve kıyamete kadar bu şekilde kendisine azap edileceği yükünüyor arkadaşlar. Bukhari 13. gelen hadisler. Eğer ne sıraları gelen öyleyse şu altı şeyi kabul edin, ben de sizin cennete girmenize kefir olayım uyuyor. Bir, konuştuğunuz zaman yalan söylemeyin. Söz verdiğiniz zaman, derdiniz sözü yerine getirin. Size güvendiği zaman, işte burada bir durmak gerekiyor kardeşler. Hangi mümin? Benim çevrelerindeki insanlar benden emin. Bir söz söylediğim zaman bu sözümü duyan şahıs, kavgalı olduğumuz anda dahi, Kırgın olduğumuz anda dahi işi bana düştüğünde işini görmediğim anda dahi, imanın zayıf olduğu anda, nifak içinde olduğu anda dahi benim bu sırrımı koruyabilir diye. <gülüyor> kaç tane insan güvenilir kişi gösterir ve kaç kişi kendisini bu konumda görebilir kardeşlerim? Hakikaten şu üçüncü madde kendisine güvenildiği zaman hıyanet etmeyen bir emanet olabilir, bir sır da olabilir. kardeşlerim neden Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Sırını Hüzeyfe radıyallahu anh'a söylüyor da başkalarına söylemiyor. Sır çok önemli bir şey. Güvenmek hakikaten herhalde bu zamanda çok önemli bir şey. İşte bu kişinin imanının kuvvetine, kişinin sağlamlığına, diline hakim olmasına bağlanmış. Evet, gözünüzü harama dikmeyin, elinizi harama uzatmayın ve iffetinizi koruyun kardeşlerim. Bak şu altı şeyi koruyan Allah Resulü cenneti garanti vereceğiniz zikrediyor. Aleykümselam. Konuştuğu zaman yalan söylemeyecek. Emanete kıyamet etmeyecek. Verdiği sözde duracak. Gözünün, haricilerim yavaş yavaş bahara doğru girmekteyiz. Allah izin verirse has etler. Yeri gelirse inşallah o tür sohbetler de yapılacaktır. Havalar ısınmaya başladığı zaman şu hadsini hiç unutmamamız gerekiyor. Cennet, nefse hoş gelmeyen cehennem de şehvetlerle döşendi kardeşlerim. Kişi gözünü harama uzatmayacak, elini harama uzatmayacak ve hem kendi iffetini hem de elin altındakilerinin iffetini namusunu koruyacak kardeşlerim. Evet. Ve bir duracak, emanete hıyanet etmeyecek ve Subhanallah, Yalan da söylemeyecek. Evet kardeşlerim. Safan bin, Süleym der ki Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem e, ''Ya Resulallah, mümin korkak olur mu?'' dedim. Bakınız Allah sallallahu ''Evet'' dedi. ''Peki mümin cimri olur mu?'' dedim. Efendimiz tekrar ''Evet'' dedi. Peki ya Allah'ın Resulü, Müslüman yalancı olur mu dedim? Asla dedim. Subhanallah. Ebu Umar'a radim dedi ki Peygamber sallallâ, şaka da olsa yalanı terk edene cennetin ortasında bir makam için Allah'ın izniyle kendisine söz veriyorum. Şakayla dahi olsa yalanı terk edene cennetin ortasında bir köşke kefir Dilin afetlerinden bir tanık da kardeşler, ondan çirke ve fahiş sudur etmesidir. Öyleyse vasiletli bir Müslüman'ın dikkat edeceği hususlardan birisi de bu anlamda diline kardeşlerin sahip olması Çünkü Allah da Celle, kaba katı kalpli, dili bozuk kimseyi sevmez kardeşler. Zaman zaman dertlere bu hadsi diyoruz. Ki bu hadsi naklederken de İsrail ile Filistin nakla geliyor. Sahabe soruyor Allah Resulü'ne, ey Allah Resulü, cennet ehlin vasıfları nedir? Yumuşak. Dili yumuşak, kalbi yumuşak, sözü yumuşak, özü yumuşak. Zulme maruz kaldığında gücünü kendini savunamayan, ezik, mazlum, zayıf kimseler, düşkünlerdir diyor. Peki ya Resulullah, cehennem evlerinin vasıpları nelerdir? Kaba, katı, kalpli, zorba, dili bıçak gibi keskin, zulmeden zalim kişilerdir diyor. Evet kardeşlerim, zalimlerin vasıtları cehennem, mağdur durumlu olan, yumuşak olan insanların yeni cennet kardeşlerim. Ebu Deca Radyan ki, Peygamber sallallahu aleyhi ve kıyamet günü müminin terasında karıştıran güzel ahlaktan daha faziletli bir şey yoktur. Öyleyse bir Müslüman başkalarıyla konuşurken çirkin ve fahiş sığırlardan dilini uzak tutan birisi olmalı. Basiretli bir Müslümanın da az da olsa konuşurken düşünmelidir. Çünkü Lokman aleyhisselam öyle diyor. ''Hayatım boyunca az konuştum, çok sıkut ettim. Biz lokmanı hikmet verdik.'' diyor. Adınca bir sürü insanların karşısına gelip ilim aldıklarını zikrettik. Ama o ise az konuştuğunu zikrediyor. Demek ki nasihatın dışında konuşması gereken konuşmanın dışında konuşmuyormuş. ''Az konuştuğuma hiç pişmanlık duymadım, çok o konuştuğuma konuştuğum şeylere pişmanlıyordum.'' ''Sustuma pişmanlık duymadım, o az konuştuğum şeylere bile pişmanlık duydum.'' Onlardan hesaba çekilirsen benim halim nece olur diye. Evet kardeşlerim. Peygamber s.a.v. kişinin bir Müslüman'ın şerefine düz ulatması müslümde geliyor kardeşlerim. Bir Müslüman'a söylemek küfürdür. Rabbim dilimizin şerrinden bizi korusun. Etrafınıza siz de gözleyebilirsiniz. Cami çevresinde genelde ihtiyarlar var. Çünkü onlar ihtiyar yaşta namaza başlamışlar. Genç yaşta çoğu başlamamış. O yüzden <gülüyor> gençliklerindeki Delikanlı devredeki kötü alışkanlardaki okula kula terk etmemişler. O insanlara bir yere oturduğu zaman onların hakikaten belden aşağı uygun olmayan ağır kelimelerin konuşmalarını duyunca insan hakikaten çok tuhafına gidiyor. Uyardığımız zaman da nasihat dinemezler dinlemezler. Çünkü onlar emekli olunca namaza başlamışlar. Kardeşlerim, bizler de ihtiyarlığa doğru gidiyoruz. Eğer gençliğimizdeki dilimizde kalan ufak bir şeyden dolayı şerefsiz kelimelerine dilini alışmışsa kardeşlerim, Belki şu anda toplumda pek ciddiye dikkate alınmaz, yaşınız gençtir. Ama saçınız sakalınız beyazlanmaya başladığı zaman, adına verildim, örnek koydum. Hakikaten görüyoruz böyle saçı sakalı bembeyaz iktiyalamış. Ona buna ağzından gelen lafı sıyırıyor. Hakikaten böyle bakıyorsun da hayretler içinde kalıyorsun. Hiç yakışmıyor diye düşünüyorsun. Sonra bunu tefekkür ediyorsun, anlıyorsun. Bu kötü alışkanlık ona, gençliğinde kaldı. O da hiç ıslah olmak için, düzeltmek için gayret göstermedi. Ve bu alışkanlık ihtiyarlarında ise, dışarıdaki insanların hayretler halinde bu yaşında, bu saçında, sakalına adama bak, adam nasıl konuşuyor diye insanı hayret içinde bıraktırıyor. O yüzden kardeşlerim, dilimize şimdiden kötü alışkanlıklar varsa sakallarınıza, saçınıza beyazlar düşmeden düzeltmemiz gerekiyor kardeşlerim. Evet, Müslüm'de gelen hadiste bir Müslüman'a sövmek küfürdür kardeşlerim. Evet. Enes Rab'in anlatıyor. Peygamber sallallahu edepsizlik ve çirkin söz girdiği şeyi çirkinleştirir kardeşler. Hayal ise girdiği şeyi güzelleştirir. Rabbim cahilden kalmak kötü alışkanlıklarımızı gidersin. Amin. Ebu Zer radiyallahu anh Bilal Kabeşiye kara kadının kara oğlu diyor. O örste o kültürde alışkanlık olarak dilde var. Bilal radiyallahu anh çok masumlanıyor. Üzülüyor, gidiyor, peygambere şikayet ediyor. <gülüyor> Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem çağırıyor. Eyvallah, sen bu kelimeyi kardeşine nasıl sarf et? <gülüyor> Bizim nazarımızda belki basit bir şeydir. Şaka yapıyoruz da birbirimize, Laz-ı Şahı, Belki gücenen de vardır kardeşler. Dönelim en başa, Allah Azze ve Celle Hucurat Suresinde, Allah sizlere Müslüman ismini koydu. İslam'dan sonra, Müslüman'dan sonra, Pasırlık ne kötü bir addır diyor insanların ismi var. ismi hitap etmek gerekiyor. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, Hazreti Ayşe annemize Ayşe'yi hitap etmiş. Ama o onun hoşuna gittiği için hitap etmiş. Ya hoşuna gitmeyen birisi de kardeşlerim Bilal radıyallahu anh gibi Allah Resulü Ebu Zeli çağırır. Bu kendiyi kardeşler nasıl sarf etin diye. Sahada masumdur. Kafasını yere koyar. Ey Bilal bas geç der. Bu defa Bilal mahzundanır. Subhanallah. Bu baş secde ediyor. basılma değil, öpülmeye Kardeşim, onlar hat etmeyi biliyorlardı. Ama telafi etmeyi de çok çok iyi biliyorlardı. Biz yüzde ellisine ortaz. hat etmeyi biliyoruz onlar gibi. Ama onlar gibi telafi edebilecek ne yürek var bize, ne iman var. Zaten Allah izin verirsen sohbetin seyirini inşallah bu kısadır zaten. Bittikten sonra o tarafa kaydıracağım. Rabbim benden sonra güzel bir anlatma dinleyen kardeşlerinden taraf da Rabbim nefislerine karşı güzel bir sükunet <gülüyor> hoşnutluk ıslah niyeti versin inşallah. Yani biz neden muhazzeyiz diye. Evet. O da kalkıyor başını öpüyor. Ve kaynaşıyorlar kardeşlerim. Hatta bakınız Allah Rüksâhü Vellem bile ne buyuruyor? Şeytana bile söylemeyin ifadesiyle bir Müslüman, bir Müslümanın şeytan için dahi çirkin sözler kullanmasını Allah Resulü'ne etmiştir. Çünkü insan dinle alıştığınız şeyi kolay kolay terk etmiyor. Hüzeyke Ali anlatıyor, bir gün Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem kat kat yani söz taşıyan diyor, laf taşıyan cennete giremez. Müslüman ise nemmamcılık yapan diyor cennete girmeyecek arkadaşlar. Yani bulunduğunuz ortamda bir Müslüman kardeşiniz var, orada bulunduğunuz ortamda bir yanlış bir hata yaptınız. Müslüman kardeşiniz, belki bu söz mü, bu hareketin, bu davranış mı etmez diye düşündünüz. Bir zaman sonra bir de baktınız ki o boş notta yanlış yaptığınız o hareketinizi ortalıkta başkalarından duyuyorsunuz. O mısmarın karşı zannınız ne olur? Ona bir daha gidip de emanet ve verebilir misin kardeşim? <gülüyor> bizi dilimizin şerrinden korusun. <gülüyor> Ebu Hürre diyor, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem insanların en içerilerinden birisi de birilerine başka yüz, diğerlerine başka yüze gelendir. En kötüsü bu arkadaşlar. İki yüzü yani. Senin yanına gelir sendenmiş gibi gözükür. Sen de öyle görürsün, öyle zannedersin. Onu da paylaşırsın. Paylaştığın şeye karşı giderek şahsa başta onun yüzünde görünür. Ona da alır. Bu da bak onun lafını sana farklı getirir, senin lafını ona farklı götürür. Ama bunun niyeti hayır değil. Çünkü bu halden dolayı bakarsın ki laf getirip götürsen konu hakkında o karşı kalbinde bir sıkıntı meydana gelmiş. Kardeşler, Müslümanların gören böyle mi olması gerekiyor? Subhanallah. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki, karı koca arasını bulmada iki tane ismanın arasını düzeltmede bile yalan caizdir. Söz taşımak, kız kız konuşmak hayır müstesna diyor Buhari Suresi'nde. Allah yasaklamıştır fariça. Rabbimizleri hayra vesile kılsun şerleri. Çünkü İbn Mace'de gelen bir rivayette Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki bu sadece bu amele değil, bütün amellere şamildir. Allah hayrı da şerri de kulların elinde yazdı. Hayra sebep olanlara ne mutlu, şehre de sebep olanlara ne yazık duyuyor. Rabbim Müslümanların aralarını bulanlardan eylesin. Ara bozanlardan, laf getirip laf götürenlerden, nemmamcılık yapanlardan değil. İşte ne kadar çirkin bir şey ki diyor cennete giremez kardeşlerim. Evet, Esma binti Yezid'den gelen bir rivayet ise Allah Resulü size en hayırlı olanınızı bildireyim mi? <gülüyor> Sahaliler, evet ey Allah Resulü bildir dediler. Peygamber sallallahu anh, o kimsedir ki gördükleri zaman Allah anılır. Şimdi bir insan görür zaman Allah nasıl anılıyor kardeşler? Demek ki o kişi o ortamda bunu hep Allah'tan ve peygamberden bahsetmiş. Onun bunun kusurundan bahsetmemiş. Şimdi herkesin herkese alakalı kafasında bir dosya vardır. Eğer uzun en sonki görüşmenizde bulunduğunuz şahısan eğer arasında bir sıkıntı yaşamışsan onun ismi dahi aklına gelince ruhun sıkılır. Bak Allah' hatırlamıyoruz. İçine sıkıntı geliyor. Darlanıyoruz. Ama bir son konuşmanızda aklına gelen veya o son konuşmadan sonra görüşen kişi karşılaştığın zaman bir önceki konuşmanda kardeşin Allah'tan, peygamberden bahsetmişsen Allah sevgi koyar içine onu gördüğün zaman Rabbini ve bir önceki konuşmanı hatırlarsın. Tekrar bir araya gelsek de imanımızı artırsak dersin. Çünkü Muaz öyle diyor. Ey kardeşim gel bir saat oturalım imanımızı artıralım. İki tane Müslüman'ın bir ara gelmesindeki sebep karışar. İmanı artırmak mı? Kendi kusurlarını bırakıp da başkalarının ile uğraşmak mı? Allah Resulü ne güzel buyurmuş. Bu halde Siz kendi gözünüzdeki marteyi bırakmış da başkasının gözündeki çöplerle uğraşıyorsunuz. Martey, kavak. Kavak büyük ağaç demek. Geniş gövdeli. Şimdi çok geniş gövdeli bir ağacı düşünün kendi kusurunuz olarak. Onun arkasına da bu kalemi saplandığını düşünün. Bu kalem gözüküyor mu? Şu masa gibi büyük bir ağaç düşerim ve ben de bunu sakladım. Bu kalem gözükmüyor değil mi kardeşlerim? Allah Resul diyor ki, yani şu kadar katanız var. Milletin çöp gibi şeyle niye uğraşıyorsunuz diyor. Ama tersine çevrelim, bu kalemi kavak ağacının önüne koyalım kardeşlerim. Evet, kalem gözüküyor değil mi? İşte bizim farkımız, sıkıntımız bu. Biz kendi kusurlarımızı bırakıp da başkalarının kusurlarla uğraştığımız için şu sohbetler niye tekrar tekrar tekrar ediyor? Neden ameli hayata geçirmeyi başaramıyoruz? Kardeşler bir kalbe iki tane sevgi olmaz. Bir kalbe Allah sevgisi girmişse Allah sevgisinin dışındaki ameller çıkar. Bir kalbe Allah'ın zikri girmişse şeytanın zikri oradan çıkar. Bir kalbe Allah rızası girmişse Allah'ın rızasının dışındaki şeyler çıkar. Bir kalbe Allah korkusu girmişse mahlukatı olan karşı korkular çıkar kardeşlerim. Çünkü bir kalpte iki tane sevgi olmaz. Allah birçok organı iki tane yaratmış ama kalbi bir tane yaratmış. Bir kalpte iki tane sevgi bir araya gelmez kardeşlerim. Evet kardeşlerim. Müslümanların gıybetini yapmak. Şüphesiz ki dilin en çirkin afetlerinden bir tanesi gıybet. İslam her konuda olduğu gibi bu konuda da ciddi bir mesaj vermiştir. Biriniz diğer kardeşin arkasından gıybetini yapmasın. Sizden birisi ölmüş kardeşin etini yemekten hoşlanır mı? Ve Allah cemaati buyuruyor ki bundan tiksindiniz değil mi? Hakikaten çok çirkin bir şeydir. Ama şeytan o ameli, o kişilere ne kadar lezzetli, süslü gösterir. Sanki adamın ağzına bal çalmış. Adamın sıkıntısı var, uykusu var, ağırlık çöker sohbet ortamında. Allah'tan da Peygamber'den bazı mayışıklık gelir. Ama Ali'den, Veli'den, Ahmet'ten, Mehmet'ten bahsetmeye başladığımız sanki dudağına bal çalmışlar, sanki bütün yolunu gitmiş, duş almış, banyo yapmış, dinlenmiş. Uykusunu da almış, saatlerce böyle var ya, gece yaralana kadar, o öyle yaptı böyle yaptı. Kardeşlerim, başkalarının kusurlarla konuşmak bize rütbe kazandırmaz. Ama çok dikkat edin, birileri birilerin kusurlarını konuşurken, inanın rütbe almak için bunu yapıyorlar. Yani aslında tabiri caizse diyorlar ki, o bahsettiğim o şahs var ya, ve o şahslardaki o haller var ya, bende yok, ben öyle değilim. Kardeşlerim rütbe böyle alınmaz. Başkasının omuzuna basarak, kusurunu dile getirerek rütbe alınmaz. Başkasının yüzüne çamur çalarak rütbe alınmaz kardeşlerim. Bunu Yusuf'un kardeşleri yaptı ama başaramadı. Hiç düşündünüz mü neden kardeşleri Yusuf'a secde etti? Kardeşlerim bir insanın bir insanı hakir görmesi ona günah olarak yetiyor. İşte bu hakir görmeden başlıyor günahları araştırmak. Bir insandaki fazileti başkalarının görmesi, ve nefsinin kaldırmaması, o kişiye haset nefsini işledik oraya girmemeye çalışan ağır geliyor kardeşim. işler gıygatlar, dedikodlar, kurucuklar burada başlıyor kardeşlerim. Ve bir insanın Rabbi ile arasındaki murakabeyi gerçekleştiremediği için, mutmainne makamına ulaşamadığı için bu defa bu taraftan başlıyor. Yani kendisi amel edemiyor, bu defa amel edemeyenler, edemeyenleri eleştirerek haz ve zevk alacağını zannediyor. O anda hep şeytan amelleri ona süsü gösterebilir. Ama kısa bir zaman sonra kardeşlerin kalpte sıkıntılı bir <gülüyor> O dedikodu gıybet, koculu laf getirip laf götürme bittikten sonra Allah o kişinin kalbini sıkıyor kardeşlerim. Öyle bir sıkıyor ki var ya Subhanallah. Ve o kişi bu hali bile bile defalarca aynı hataları işliyor kardeşlerim. Bir insanı kendisine verdiği zararı kim verebilir ki başka? Evet kardeşlerim. Ayşe Radyan'dır. Bir gün dedim ki, ey Allah'ın Resulü bana safiyedeki şu şu hal yeter. Allah Resulü bu sözünden hiç hoşlanmadı ve dedi ki, ey Ayşe sen öyle bir söz sarf ettin ki o okyanusa atılsaydı kendilerine. bu da açtım. Orada diyor ki müfessir boyunun kısalığında Subhanallah kardeşlerim. Subhanallah ve bilhamdihi Subhanallah i Hepimizi Allah yaratmadı mı? Hepimizin sahibi Allah değil mi? Sağ 75. ayette Allah-u buyurmuyor mu? İblisler, ey iblis, ellerimle yaratmış olduğum Adem'e, secd etmene mani olan neydi? Kibirlendi mi yoksa yücelerden mi oldu? Karışırın bir insan, bakınız Hz. Aisha annemiz burada bu hataya düşmüş. Kıyamata kadar bütün insanlara da burada dert çıkmış. Bakınız Allah-u sallallahu aleyhi ve sellem, Hz. Ayşe annemizi etmiyor. Onlara etmiyor hoşlanmadığını, bakınız birazdan okuyacağım, belli ediyor kardeşler. Hoş bir şey değil bu. Bakınız nedir? Ey Ayşe, öyle bir kelime sarf ettin ki, eğer bu sırf denize karıştırılsaydı okyanusu da kirletebilir. Neden? Onu yaratanın sahibi kim kardeşlerim? Lokman Aleyhisselam'a da bunu yapıyorlar. Yüzü siyah, dudakları yarar, boyu kısa. Harunlar yetiyle gelenler, amel etme niyetiyle gelenler farklı ama haset, tenkit cımbızla söz çekip hata bulmak niyetiyle gelenler farklı. O yüzden Fuday Biriyad Rabiyaman diyor ki mümin kusurları örter bağışlar. Hayırlarına bakar şu kanacı hatasını da görmemeten gelir. O eksiklerine gitmesi için Allah'a dua eder. Mümin kusurları örter. Ama facir ise saman altında bu arar. Yani hata arar kardeşler. Subhanallah. İşte Lokman Aleyhisselam'a arılma niyetiyle gelenlerden başka tipte gelenler de var. Bir gün bir tanesi öyle der. Şu boydan, şu tipten, şu dudaktan bu laflar nasıl çıkıyor? Bakın Lokman Aleyhisselam der ki, bana düşen şu gözü kızartacak, ayıp, çirkin iş yapmamak, şu dudaktan yalansız çıkarmamak, sen nakajın nakışını mı eleştiriyorsun diyor. Kardeşlerim esas nakaj ki, kimsenin kimse üstünlüğü yok. Siyahın beyaza, beyazın acıma bir üstünlüğü yok. Allah ilinde kardeşlerim üstünlük takva iledir. Allah korkusu iledir. O yüzden selefimiz öyle diyor. İnsanların nezdinde değerin istiyorsan servetini çoğalt. Ya ben Allah'ın sevgisini arıyorum. Takvanı pek göremiyorum kardeş. Hep kullar koşun başka. Bir hadis evli kardeşimiz Allah razı olsun çok güzel bir Örnek vermiş burada bunu da zikredelim. Adam İstanbul'a gelecek ama Ankara'ya gitmek almış. Ya bu nasıl bir yolculuk ya? <gülüyor> ha arkadaşlar, şimdi sorsalar insanlara, çok kimi seviyorsun? Allah'a ver. Ama Allah'ın sevdiği amelleri göremiyoruz. <gülüyor> İnsanlar nezdinde değerin artmasını istiyorsan paranı atır. Allah indinde değerin artmasını istiyorsan Takvanı artır. Hadi bakalım. Sözlemi, özlemi. İmtihan başladı. İnsanlar, insanların yanında değerini atmasını isterken kurular var, bileti nereye kesmişler? Hangi tarafa gidiyorlar? Bellidir. Acaba insanların rızasını aramaya doğru mu yol çıktık? Yoksa Rahman'ın rızasını aramaya doğru ebedi sonsuz hayata, hazırlığa doğru takvaya, kuşanmaya mı çıktı? Bu yolculuk ne eğer <gülüyor> Kendi kusurlarımızla uğraşacağız. Yoksa el adamın fiziğiyle, tipiyle, rengiyle, amelleriyle mi uğraşacağız? Bu dünyaya geliş ayağımız milletle mi uğraşmak, yoksa kendi neslimize dönüp kendimizle uğraşmak uğraşmak? Evet, imtihan başladı. Allah cihaz bizi mahşe günü huzuruna aldığı zaman, bize ağzımızdan çıkan sözlerin bize bizi çektiği zaman, o gün bizim halimiz ne nice olur bak kardeşler. Nasıl hesap veririz? Bu bütün alemleri yoktan var eden Allah'ın yarattığı kullarını tenkit, eleştiri yaparken sahil önünde, anadan yürüyen çılı çıplak nasıl hesap vereceğiz kardeşler? Ağzından çıkan bütün sözlerin amel olduğunu ne zaman şuuruna varacağız? Rabbim amel edenlerden esin Evet, evet kardeşlerim. Bakınız kim bir Müslümanı gıybet ve şerefine durmak sebebiyle tek lokma dahi yeser, Allah ona mutlaka misliyle cehennemde taktıracak ve yine kime de Müslüman bir kimse yaptığı bir iftira ve ettiği bir gıybet sebebiyle mükafat olarak bile olsa ona elbise giydirilir. Allah Allah mutlaka onun bilmesini misliyle cehennemde ona kardeşlerimi taktırır. Ebu gelen hadiste. Ve Enes Radhan diyor Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Mirat gecesinde bakırdan tırnaklarla bir kavme uğradı. Evet kardeşlerim. Bunlara yüzlerini ve göğüslerini tırmalıyorlardı. Ben ey cidildim bu kimdir? Bunlar kimlerdir? Cebrail Aleyhisselam, bunlar gıybet ederek insanların etlerini yiyenlerdir. Ve onların ırzlarını ve şereflerini dillerine dolayanlardır. Evet kardeşlerim, bakır makaslarla iki cihan güneşi söylüyor kardeşler. Sıradan birisi değil. Bu okuduklarımız, anlattıklarımız masal değil kardeşlerim. Ve hadis sahih. Başkalarının ırz ve namusun konuşanlar kardeşlerim. Ebu Said el-Kudri diyor. Subhanallah. Said İbn-i ise Peygamber s.a.v'den Ribanın en kötüsü, haksız diye Müslümanın ırzına, namusuna dil uzatmaktır. Evet. En küçüğü değil, en kötüsü. İbn-i diyor ki, 73 çaptır faiz. Onların günah en hafif kişinin annesiyle cıma etmesi gibidir. Biliriz ki faizin en şiddetlisi ise, Müslüman kişinin ırzına, namusuna, şerefine dil uzatmasıdır. Bizim dilimize yaygın olmuş, şerefsiz. Rabbim terk etmez nasıl diyorsun? <gülüyor> Şaka değil bunlar kardeşler. Şerefsiz kelimesinin iki nokta üst üste karşıt manası çok ağır. Ama bize gençliğimizde dilimize alışılmışsa bu, bana terk etmemiz lazım. Terk etmemiz lazım kardeşler. Dilinize dikkat etmemiz lazım. Evet Enes anlatıyor. Peygamber sallallahu aleyhi gecesinde bakırdan tırnaklar olan bir kavme uğradı. Bunlara yüzleri tırmanlanıyor ve dudakları kesiliyordu. Onlar müslümanların şerefine, iffetine, namusuna dil uzatıyorlardı. Ve faizin en büyük sebebi ve günahı budur diyor. Lanetçi olmak kardeşler. Müslüman unutmamalıdır ki insanın kendisine zarar verecek konuşmalardan bir diğeri de lanetçi olmaktır kardeşlerim. i̇bn Mesud diyor, Mü'min tan edici ve lanetçi ne kalan ne de çirkin sözü değildir kardeşlerim. Ebu bu Peygamber sallallahu aleyhi çok yapanlar, kıyamet günü şefaatte bulunamazlar. Evet, müminler dahi şefaat edecekler ama, lanet edenler, bu şefaat makamından mislimde gelen rivayette kardeşlerim, mahrum kalacaklar. Evet, Samura ibn diyor, Peygamber sallallahu birininize Allah'ın lanetiyle, Allah'ın gadağı ve Allah'ın cehennem temennisiyle, bedduada bulunmayın buyuruyor. Ki, hem Efendimiz, Efendimiz, alemlere rahmet geliyor ve bütün peygamberler içinde rahmet olarak gönderdiği zikrediyor. Evet kardeşlerim bize de rahmet peygamberinin ümmetiyiz. وَمَا اَرْسَلُنَنْكَ ki رَحْمَةً rahmeten E bu da lafta değil kardeşlerim. Başımıza bir imtihan geldiği zaman. Evdemeci bir lafla karşı karşıya kaldığımız zaman hakikaten sıyıracak mıyız ve dua mı edeceğiz yoksa gıyabında onun bu halinin düzelmesi için Allah Azze ve Celle'ye dua edeceğiz? Bizim yüreğimiz yandı bizi incitti başka Müslümanı da incitmesin diye. Evet kardeşlerim. Peygamber s.a.v. Ey Allah'ın Resulü müşriklere beddua et onlara lanet et denildiğinden şu cevap edeyim. Ben rahmet olarak göndereceğim. beddua olarak değil kardeşlerim. Bakınız bu rivayet ise sahib üstünde geliyor. Hazreti Ayşe annemiz babam Ebbekir bir kölesine lanet etti. Bunun üzerine Peygamber s.a.v. ey Ebbekir çok lanet edenler ve çok sadık olanlar nasıl birleşebilir dedi. Yani lanetle sıdık nasıl birleşir dedi. Ve Vallahi Kabe'nin Rabbi hakkı için olmaz dedi. Subhanallah. Kabe'nin Rabbinin hakkı için olmaz dedi. Ve Hazreti İbrahim'e onu azat etti. Ve bir daha da yapmamaya karar aldı. Kuzifel Aleyhan diyor, karşılıklı olarak lanetleşen asla ıslah olmaz. Onlar üzerine lanet gerçekleştirilmiş olmasın diyor. Salih İbn Abdullah ise, bakınız Ömer'in oğlu babam, Abdullah'ın asla bir kimse lanet ettiğini işitmedi. Lanet ettiği bir insan da yoktur. Yine salim şöhret dedi. Babam Abdullah İbni Ömer Resulullah'ın dediğini edildi. Lanet edici olmak karışırım. Mü'mine yakışmaz. Hele karışırım. Rüyakar ve yapmacı konuşmalar. Birilerinin konuşmalarını taklit etmeler. Subhanallah. Unutulmasın ki insanı basitleştiren ve Allah'ın buzuna sebep olan dilin afetlerinden birisi de ki Rabbin izin verir inşallah buraya doğru kaçırır. Yani buna bizi iten sebepler nedir? Bir insan nasıl yakar olabilir? Allah'ı bırakıp da, biricik Rabb'i bırakıp da insanların kalbine yer etmek için nasıl dilini ilk bükebilir ki? Demek ki Allah'tan perdelenmiş bu kul. Allah onun kalbine bu şuhu imanın tadını atmışsa, nasıl o kulların kalbinde yer için için yarakalık yapabilir ki? Nasıl kendini Rabb'inden edebilir ki? Ama bu lezzete mağrım kalan bir insan, sen insanlar bir aferin desin diye kardeşlerim, dilini geliş getiren inek gibi özür diliyorum, büker böyle diyor efendim dili böyle büker, yapmacık yapmacık hareketler yapar. Evet. Dili, bilgi, münatırlıktan Allah'a sınır. Kalbinde huşu olmadığı halde de huşurum, şimdi davran, davranmaktan da Allah'a sınır. Çünkü sahabeler böyle kendini büken büken böyle şu anda bazı cemaat kesiminde bunlar yaşanır. Böyle tuhahtan hareket edenlere dik dur, dik dur diyorlar Hüseyin. Hüşü kalptedir, kalpte, omuzlarda değil. Dilini böyle eğitmek de riyakarına huşu diyor kardeşlerim. Kalplerine huşu olmadığı halde Huşçü namaz onlarda olmadığı halde, dillerinde yumuşaklık olmadığı halde, kırcı ve sert oldukları halde, bazı konuşmalarına bakıyorsun böyle mi? E iyi bir kere, Allah Resulallah selam bakırız. ve yapmayıcı konuşmalar, ve işte bunlardan dolayı mı ki, Peygamber selam güzel konuşacağım diye, inekler gibi dilini ağzında dolaştıran bir kimseye Allah buz eder dedi. Evet, Ebu Davuk'ta gelen müayette kardeşler. Rabbim bizi ölü olmaktan korur. Amen. Ama peki insan nasıl bu hale düşer? Rabbim izin verirse inşallah oraya da geleceğiz. Peygamber sallallahu ümmetim için en fazla korktuğum kişi dilde usta, dili bilgi münafıklardır. Öyle olmayı isterler, Allah da öyle etti. Belki onların elinden belki bir sürü insan hidayete erdi. Ama onların hidayete erdiği, kalplerine iman yediği o kişilerin sebep olan o nasihat edenlerin kalplerinde o imanın belki eseri yok. Ne? Nasıl oluyor bu? Nasıl bir insan nasihat eder de kendisi amel etmez. İnsanları güldürmek için sarf edilen sözler. Bazen hasreten bu insanlar için seyahat eder. Adam şaka yapıyor, espri yapıyor, gürlür, şamata yapıyor. Güldürüyor. Şamla tamır yapıyor, espri yapıyor, konuşuyor, güldürüyor. Subhanallah. Birin en çirkin afetlerinden biri de insanları güldürmek için sarf edilen sözlerdir. Ki bunlardan birçoğu da karışarım. Yalan sözlerdir. Evet. Ben... Hakimin delesinden teygamesaz olan, cemaati kındırmak için laf edip yalan söyleyen kişiye yazıklar olsun. Ona yazıklar olsun, ona yazıklar olsun diyor Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Evet, insanların üzerine karşı kullanılan alaylı ifadeler, dilin çirkin afetlerinden birisi de insanların yüzlerine karşı alayvari ifadeler ve onları küçük düşürücü sözler sarf etmek. Tamamsa onu küçük düşürücü söz sarf etti. Senin Rabbin katındaki halin ne oldu. Sen o, o vasıfla nitelendirdin. Allah Azze ve Celle bütün insanları eksik ve kusurlu yaratmış. Muhakkab sen de bu hale düşürüleceksin. Bu için sünnetullardır. Bir kimse bir kimse söz sarf ederse, kardeşlerim, o söz yedi kat çıkar. Gökler kapıları kapatır. O söz yeri iner, yeri kapıları kapatır. Döner o sözü attığı kişiye. Ona kafir, buna kafir derse, ona müşrik, buna müşrik derse, ona fasık, buna fasık derse, ona şerefsiz buna şerefsiz dersen, eğer o kişi o vası layık kardeşler kardeşlerim döner kendisine. Kendisine de o kelime söylenmeden Allah canını almaz. Bu sünnetullardır kardeşler, Bu sünnetullardır. Bile bunun maşeri var. Müsrif kimdir bilir misiniz? Ya Resulallah malını iflas eden. Hayır Resulü anladığın manada mühlis değildir. O manada değil. Ya salih amelleriyle mahşere gelir namazıyla, orucuyla, zekatıyla, haccıyla, hayır ameleden gelir. Cennet ümidıyla gelir. Ona sövmüş, ona karşı hareketi yapmış, onun hakkını yemiş, onu hakim görmüş, küçümsemiş, onun kusurunu aramış, hiç hayırlarını dile getirmemiş. Alınır. Alınır, sırtına vurur. amel kalmaz. Bütün ameller gitti. Bu da bak, hakkını yediği kişilerin günahları alınır, bu dilini tam şansın, omuzun eklenir. Kareşim okur cenneti beklerken cehenneme gider. Bakınız tek kadar önemli bir mesele. Hani şirk bütün amelleri zayıldı ya, bakınız müflis de budur kardeşlerim. İflas eden, İflas. <gülüyor> Rabbim bizi dilimizin şerrinden korusun. <gülüyor> He, dile sebep olan da, kalbimizin şerrinden biri korusun, oraya geleceğiz inşallah, evet. Ey iman edenler, bir toplu başka bir toplulukla alay etmesin. Olur ki o alay edilenler onlardan Allah katına daha hayırlı var. Kadınlar da başa kadınlar da alay etmesinler. Olur ki o alay edilen kadınlar ı, alay edilenlerden daha hayırlı var. Ve birbirinizi kötü lakaplarla çağırmayın. Evet iman ettikten sonra fasıklık ne kötü bir adır. Kötü lakaplarla çağırmayı bahsediyor burada. Evet kardeşlerim Hucura suresi 11. ayet. Şerhe tefsir izahı bile gerek yok. Birbirimizi kötü lakaplarla çağırmak Allah inline fasıklık damgasını Gizli insan üstüne kardeşler. <gülüyor> Rabbim bizi bu halden korusun. <gülüyor> evet. Tövbe etmezlerse işte onlar nefslerine zulm ederlerdir. Bir de kardeşlerim dayalı sözler. <gülüyor> Ey iman edenler zannın bir çoğundan kaçının. Ben biliyorum ben biliyorum onun niyeti uydu. Allah Allah. Ya sen ne biliyorsun kardeş? Ha tamam zannın öyle de olsa bile Müslüman izan bitmesi gerekmez mi ya? Müslümana yakışan şey. Onun hakkında mı düşünmek değil mi? Yok yok, ben biliyorum onun niyeti başka. Allahım, Subhanallah! Zannın bir kaçının. Çünkü zannın bir kısmı günahtır. Ve birbirinizin kusurlarını da karıştırın. Bakınız, buyur Hucura suresi 12. ayette. Araştırmayın. Allah Resulü aleyhi ve sellem bir sizleri zandan sakındırıyorum. Çünkü zann sözlerin en yalandır. Evet, birbirinizin eksikliğini ve kusurunu görmeye ve işitmeye uğraşmayın. Sen başlarsan birinin cımbızla kusun aramaya, Allah da seni kimi Hiç merak etme. Kusursuz sadece Allah'tır. Peygamberler daizlerle denekataya düşmüşler. Bu çapımızdan insanların kusurlarını aramaya kalkıyoruz. Sanki biz 0 kilometreyiz. Sanki kusursuzuz. Sanki 4 gırtlıyız. Evet, bir kamiliyete erdikten sonra, cedileşime için de Allah onları karışırın. Davalete düşürmez. <gülüyor> ümmet Muhammed'in evliks <gülüyor> Tartışmak. Allah kalplerini sıkıyor. Sıkıntıya düşüyor kardeşlerim. Onu hakka getirmek değil, sırf nefis mücadelesi. Ebu umana anlatıyor. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem haklı olduğu haber tartışmayı bırakan kimseye cennetin kenarında bir köşke kefilin. Dikkat edin hep köşkten bahsediyor. Niye ya? Ya bu dünyada insanları Allah'tan ağır koyan el uğraştı değil de nedir köşk değil de nedir? Hep köşk. Hep köşk. Ondan sonra Allah'tan bir silkeliyor o köşk mezar oluyor kardeşlerim. Evet. Ne zaman İnsanlara hoşlanmayacağı lakaplar takmak. Ne ki ya? Şimdi sen birine dersin ki kardeş, bak sen buna böyle diyorsun, hani adam incinmiş. Ya Subhanallah ya, anla besleseli adam ya, anla kompleksli ya. ya, anla takıntılı bir insan ya. Ya ben o niyetten demedim ki. Kardeş sen o niyetten dememiş olabilirsin, bak o incindi ya. Allah Adaletsin Hazreti Ayşe'ye ya iş yemiş, o incinmemiş, hoşuna gidiyor. Ama bak adam renginden benzin rengi, benzin kaçıyor, dudakları bir tuhaf oluyor, gözleri böyle bir tuhaf oluyor. Adam boşuna gitmiyor, niye aynı hareketi bile yapıyor? Evet, subhanallah. O yüzden karışarım. Bir insanı hoşlanmayacak niteliklerle, vasıflarla çağırmayalım. Peki karışarım. Burada kürsüden zaman zaman bütün karışlarımız, alim hocalarımız geliyor, sohbetlerde bulunuyor. Yani dinin özeti Nazıyet Suresi 37'den başı 41. ayete kadar. Nedir o? Kim diyor Allah'tan korkarsa, görmediği halde, Nesine de haramlardan sakındırırsa ve salih amel işlerse onun gideceği yer cennette yer. Yani bütün sohbetleri topla, topla, dönüyor, dolanıyor, geliyor. Salih ameleri yapmak, günahlardan, masiyetlerden uzaklaşmak, günahları terk etmek, Allah'ın yap dediğini yapmak. Peki karışık, bunu nasıl gerçekleştireceğiz? Bu kalp ile bunu nasıl gerçekleştireceğiz? Bu fitne ortamında. Rabbim Sıddıklarla, doğrularla, salihlerle, ihlaslı kullarla Rabbimizleri beraberiz. Evet. Allah Ceyli bir beldeden hayrı kestiği zaman önce oranın huşudan bahseden insanlarını, ihlaslı insanlarının salihlerini alır. Onların Rabbani insanlarını kaldırır orada. Ondan sonra cayin insanlar türer. Peki Allah tutar, bu ümmetten ilk kalkacak olan huşud, son kalkacak olan namazı. Peki huşud sahil insanlar nasıl ümmetten kalkıyor kardeşler? E, o insanlar huşudan bahsediği zaman amel için gayret etmiyorlar ki. Allah'ın hoşnut olacak ameller gündem'e gelince insanlar hoşnut olmuyor ki. Ya neden hoşnut oluyorlar? Gündeli oluşturacak, posta okşattıracak. nefsa hoş gelicek şeyler oldu mu? Oradan hoşnut oluyorlar. Ama öbür türlü oldu mu kardeşlerim? Hoşlanmıyorlar. Evet. Cenabı ayet Kemal kardeşlerim buyuruyor ki, ancak temiz bir kalp ile gelen kurtulacak. Allah Azze Celle. İnsanların temiz kalbin ıslah olması için nefsi üç merhaleye görmüş kardeşlerim. Nefsi levame, nefsi mutmainne. Nefsini kınayan kurtulmuş, onu azdıran ise kardeşlerim helak olmuştur. Peki nefsini kınayan kurtuluyor da sadece bu nefsin kınamasıyla ile alakalı bir şey mi oluyor? Hayır. Peki bu nefsin kınamasından insan nasıl kurtulacak? Nefsini nasıl dizginleyecek? Biz zaman zaman dile getirip zikrediyoruz, yine önemli binaya bir daha zikredeceğiz kardeşlerim. Tan peygamberimizden günümüze kadar Hüsnün üstünde dua ve zikirler Günümüze kadar Peygamber sallallahu bize ulaşan sahih zikir ve dualar kardeşler Bir mümin Bir mümin sabah, akşam ve gece yatarken bu zikirleri düzenli bir şekilde yaparsa kardeşlerim Bu kalbin ıslah olmasına, nefsin durulmasına, şeytanın insanlardan uzaklaşmasına sebep oluyor kardeşler Gerek iyisi gerek de şeytanlar, gerek de kötülük emreden esnimizin bizi gaflete sürüklemekte hedefi şaşırtmaktadır kardeşlerim. O ayanda ve kurul dünyası denilmesi de bundan dolayıdır. İşte bu gafletin bir başkadır Artık Allah'ın boşlukluğunu kazanmak, vesile olacak amelleri sarılmak kişiye var gelir. Ve bu vesileyle başlar artık sağla uğraşmaya. Ama kişi bu zikir ve duaları düzenli bir şekilde kardeşlerim yaparsa, Allah'ın kendisine en olduğu salih amelleri yapmada hız, işkiyah ve gayret gelir dedikodu kıyber, kovuculu, nemmancılık, laf getirip laf götürme, internet, televizyon, boş konuşmalar bile kendisinin yapması değil. Başkasının bile onu gelip rahatsız etmesi gözüne çapak kaçmış hummaya tutulmuş gibidir. Çünkü o zikirler insanları önce dilde ondan sonra kalbe zikri indirmeye getiriyor. Bu Kur'an sünnet eczanesinden reçetedir kardeşler. Eğer düzenli bir şekilde, Allah Resulü buyuruyor ki, sizin için çok olanlar, az olsa sürekli değil. Eğer düzenli şekilde biz bu reçeteyi bulursak kardeşlerim, bir de bilinçli bir şekilde düşüne düşüne okursak, artık öyle bir hale gelir ki kardeşlerim, Allah Azze ve Celle'nin bizden istediği bu amelleri düzenli bir şekilde yapmaya yöneliriz. Felak suresi var, Nas suresi var, ne diyor bu? Sınırırım ben tam yeri ağırtan Rabb'e. O sisi şeytan ki insanların göstermesi derir. Onun şerrinden, âlenden Rabb'ine sınıyorsun. Hasetçilerin, tezahçıların şerrinden Allah'a sınıyorsun. Karışlarım insanlara günahları kim tevkir ediyor? Nefis, iblis, ameleleri. O zikir ve dualarda bunların hepsi var. Ya Yarabı nefsimin, iblisimin, ameleleri şerrinden sana sınır var. Karışlarım biz kendimizle... Kendi davetimizden salih amel işlemem muhtedine sahip değiliz. Çünkü bu gelen hadiste Allah Resulü buyuruyor ki, Ey Rabbim sen bana yardım etmesen ben meşahitlenmadım. Doğ soru kılamam. İşte bu zikir ve duaları düzenli bir şekilde yapan. Allah'ıma inna ala zikrike ve şükürke huzdima dedik dualarını düzenli bir şekilde yapan. Ve Allah'tan yardım isteyen bir kul kardeşlerim. Bu zikir devam ede ede o zikirin bir kalbine iner. Artık rıya tenezzülü kalmaz. Gösteriş tenezzülü kalmaz. Kimsene yarış etme hastalığı kalmaz, kimsenin kusurla uğraşma derdi kalmaz. Çünkü Allah onun kalbine öyle bir nur koymuş ki, o nurdan alıkoyanlar onun baş düşmanı olur. Niye başkası uğraşsın ki? Zaten Allah onun kalbine en büyük lezzeti koymuş. Ya imandan daha büyük bir lezzet var mı? İhlahtan daha büyük bir lezzet var mı? Sallihammeden daha büyük bir ticaret var mı? İşte bunlardan alıkoyan onun baş düşmanı olur. O yüzden bu düzeneyle şekilde zikirlerimizi yaparsa kardeşlerim Allah versin bize nasihat etti her şey Hüsnü Müslüman ol ik mukaddemesinde dediği gibi hızlı bir şekilde bu amelleri yapmaya bizi tetikler kardeşlerim. Subhanek Allah mabbe hamdi ek, eshādum Allāh ilā ilā anta istafrukhe wa tu Rabbim salih amelleri bizlere kolaylaştırsın, bu işi at mümkün çirkin göstersin. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> gideri dünyada daha da söylediklerde beraberiz. Amin. İnna minallahi ve inna ileyhi raciun. Allah razı olsun. küçük işte. <gülüyor> <gösterir> <bir> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Ne yapalım? hayır,